Videonun başında gördüğünüz zaman aklınıza ne geldiğini tahmin ediyorum çünkü seminer ve derslerimde de aynı şeylerle boğuşuyorum. Evet kişisel tatmin doğal olarak mastürbasyonun ya da cinselliğin bir parçasıdır ama kişisel tatmin aynı zamanda yaşamdaki amacınızı bulma, mutlu olma dopamin serotonin havuzlarında yüzmektir. Peki biz kişisel tatmini nasıl sağlarız? Başararak. Neyi başararak? Belki başarı sizin için sevdiğiniz insanı tavlamaktır, belki başarı sevginin sürdürülebilirliğidir, bazense Paradır, iştir. Bütün bunları başarıp kişisel tatmin oluyorsanız beyin size dopamin verir. Al dopamini, al dopamini ödül sana der. Peki biz kişisel tatmini psikolojik mastürbasyonla karıştırıyor muyuz ya da fiziksel? Ve kişisel tatmin başarıldıktan sonra sürdürülebilir mi? İşte bu videoda bunu öğreneceğiz. Gelin görelim. Hoş geldiniz. Mutlu olmak güzeldir ama asıl mesele mutluluğu belli bir çizgide sürdürmektir. Siz eğer mutluluğu sürdürebiliyorsanız bu sizin yaşam tarzınızda oturuyorsa bu harika bir şeydir. Sıkıntı, biz günde sadece ortalama Türkiye'de 17 dakika mutlu oluyoruz. 2018, e, Ocak yanılmıyorsam, Şubat ya da araştırması. Günde 17 dakika mutlu oluyorsunuz. Ne kadar düşük farkında mısınız? Geri kalan sürede kaygı, alışveriş, psikolojimizi tatmin edecek saçma şeyler, yatırımlar Copy pass, kopyala yapıştır hayatlar. Geçen haftayı bu haftaya, dünü bugüne, geçen yılın aynısı bu yıl. 15 gün tatil sadece al sana kişisel tatmin. Kişisel tatmin dediğimiz zaman belli bir yaşın altında cinsellik geliyor ama belli bir yaşın üstündeyse artık biz herhalde gidiyoruz kaygısıyla huzur, dini inanç vesaire gelir. Biz kişisel tatmini aslında nerede bulmalıyız? İşte bunun cevabı aslında hormonlarda. Serotonin, dopamin, endorfin, nor noradrenalin E, trans, nörotransmitterle e, hormonları karıştırıyoruz ama ben hormon diyeceğim bunlara. Bunların üzerine özel bir videom var o yüzden çok derinine girmeyeceğim ama vücudunuz bunları salgılayamıyorsa ya da sahte salgılatıyorsanız işte sorun orada. Antidepresanlar serotonin salgılanmasını baskılar. Serotoninle ilgili bilinen bir yanlış var. Dopaminin büyük oranı beyinde amigdaladan salgılanırken serotonin dediğimiz şey Yüksek oranda %80-90 orda bağırsaklardan salgılanır ve siz antidepresanlarla bunun üretimini sabote edersiniz. Dolayısıyla tatmin olmamayı öğrenirsiniz. Dopamin ödül hormonu iken yani bir şey başardınız mı dopamin salgılanıyorken serotonin de doymanızı mutlu olmanızı haz almanızı sağlar. Ama dünyanın en büyük işini başarın milyon dolarlar kazanın dünyanın en güzel insanıyla en yakışıklı insanıyla bir arada olun antidepresan etkisi geliştirecek ya da stres altındaysanız serotonin salgılanmıyor. O yüzden de hiç mutlu olmuyorsunuz. Bomboş, sıfır, boş kağıt. 100 yılı aşmış 7 tane matematik problemi vardır matematik, fizik, bilim. Bunlardan bir tanesi de Poincaré sarnısıdır. Poincaré sarnısı bu 7 problem içerisinde çözülen tek sarnıdır. Bunu çözen Gregory Perelman diyor ki ben bunu çözdüm aha bu da cevabı. İnternet üzerinden ispatlıyor ve gerçekten de çözüyor. Sorun şurada. Bunları çözenlere 1 milyon dolarlık ödül var. Almıyor. Diyorlar ki deli misin, manyak mısın, İşte madalya alacaksın, para alacaksın. Diyor ki ben para için kendimi hayvan gibi sergiletmem diyor. Benim zaten çözmek, yani çözmekle tatmin olacağım şey başkalarından önce çözmekti. Ben artık bunu çözdüğüme göre bir daha hiç kimse bu hazzı yaşayamayacak. O yüzden de para falan istemiyorum. İnsanlar 1 milyon doları eliyle itebiliyorsa demek ki ilk olmanın hazzını yaşıyor. Biz sosyal medyada bu hazzını nasıl yaşıyoruz? Bir şeyi ilk göreyim, ilk paylaşayım. Kişisel tatminin en çok sabote olduğu yer Instagram'dır. Instagram üzerine, Instagram psikolojisi üzerine daha yeni video yayınladım ama özetleyeyim. Eskiden fotoğraf çekmenin bir anlamı yokken şimdi fotoğraf çekmeyi keyifle yapıyoruz. Çünkü Instagram'da beğeni alabilecek. Hiçbir yere tatile gitmeyecek insan evinden çıkıp tatile gidiyor. Özellikle Instagram'da var olmak için gidip pahalı bir restoranda yemek yiyor. Kıyafet, çanta, alışveriş yapmak için kişisel tatmini ikiye katlıyor. Satın aldığında kasada parasını ödedikten sonra eve götürünce bir tatmin oluyor, başkaları görüp alkışladığı mecburen beğendiği zaman ikinci kez tatmin oluyor. Şimdi bir şeyde tatmin olduğunuz zaman beyinde bir dopamin salgılanması, kanda onun sizin mutluluğunuzun endorfin serotoninin yarattığı mutluluğun bir düşmesi vardır. Bir şey ilk kez yaşıyorsanız kişisel tatmin açısından söylüyorum. Tatmin olmak demek mutlu olmanın farkına varılması. Mutlu olduğun hiç farkına varmayan insanlar var onu da söyleyeyim size. Yani e, kanda artık dopamin serotonin etkisiyle endorfin bilmem ne hatta bazen heyecandan adrenalin falan da olur kanınızda. Bu kandakilerin varlığı çok çabuk gidiyorsa vücudunuzda beyninizde bunların yarattığı mutluluklar çok çabuk gidiyorsa durum kötü. Bir şeyi ilk yaşıyorsanız, mesela ilk el tutma sevgilisinin elini 2 yıl aradan sonra 5 yıl aradan sonra tutup heyecanlanan da vardır ama 10 yıl boyunca sevgilisinin elini tutup heyecanlanan sapık daha görmedim. Sorun şurada. Sevgilisinin elini ilk tuttuğunuzda, işte ilk öptüğünüzde, ilk sarıldığınızda artık ilerleyin siz kendiniz buradan. İlk olduğu için dopamin ödülü büyük ve serotonin salgısı güçlü. İkincide biraz azalıyor ama 5. 10. sonra artık beyin bir alışkanlık geliştiriyor, bir kapasite aşılması oluyor. Dolayısıyla artık bu umurunuzda olmuyor. Tolerans deniyor buna. Tolerans öyle bir etkidir ki uyuşturucuyu kullandığınızda vücut mutlu olur ama sonra aynı miktarda mutlu olamıyor. ve aynı sürede mutlu olmak için daha çok uyuşturucu almanız gerekir ya da uyarıcı. Mutlulukta da böyle birisiyle mutlu oldunuz ya daha uzun süre bir arada bulunacaksınız ya da daha öteye gideceksiniz ki kişisel tatmin sağlansın. Aynı miktarda dopamin serotonine kavuşun. Bunu aynı zamanda kişisel hobilerde de görüyorsunuz. Yani kendiniz yapmasanız da mutlu olabilirsiniz. Nasıl ki pornografi izlerken, başkaları bir şeyler yaparken izleyip bir şekilde kişisel tatmin ve serotonin, dopamin salgılıyorsanız futbol maçı izlerken, boks, şiddet bunları izlerken de sizin aslında yapamadığınız şeyi başkası yaparken kendinizi onun yerine koyuyorsunuz ve kişisel tatmin sağlıyorsunuz. Porno film izlerken de böyledir, futbol maçı izlerken de Messi golü attı mı? Messi diye niye bağırıyorsun? Halı sahada niye Messi diye bağırıyorsun? O yüzden kendini onun ayakkabılarının içerisine koyuyorsun. Burada mutluluk durumu kişisel tatmin 3'e ayrıyor. 1- Mutlu olmak. Basit. Çoğu insan mutlu olduğunun farkında bile olmayabiliyor. Mutlu olmaya çabalamak bu güzel bir şeydir. En doğrusu budur. budur. Çünkü mutlu olmaya çabalarken bir ödül alırsın. Ha de mutlu olduğunu sanmak ve başkalarının da mutlu olduğuna inandırmaya çabalamak buna acınası derim ben. Maalesef acınasıdır. Instagram işte bunu sağlıyor. Bakın ben ne kadar mutluyum. Bakın tam fotoğraf çekilmeden önce asık surat bir anda aydınlanıp sonra tekrardan eski haline dönüyor. İşte buna acınası mutluluk. Ve bozulmuş bipolar kişisel tatmin diyoruz. Şu an Dünya Mutluluk raporunu görüyorsunuz. Evet dünyadaki mutluluğu ölçen bir sistem var ve gelin görelim Dünya'da ülkelere göre mutluluk nasıl hesaplanıyor bu rapor çok geniş bir rapor Böyle içeriye baktığınız zaman 160 sayfa falan gidiyor ülkelerin mutluluğu biz önemli yerine inelim hemen gördüğünüz gibi ülkelere göre mutluluk şimdi ülkelere göre mutluluğa baktığınız zaman e, Finlandiya birinci, Norveç 2. Danimarka diye falan gidiyor bir çok sebep var tabii ki mutlu olmak için aşağıdaki indekse baktığınız zaman paradan dolayı işte, ülkedeki güvenlikten dolayı vesaire vesaire gidiyor Türkiye'yi aramayın, Türkiye 74. sırada maalesef, şimdi senin ülken çok mutlu olunacak bir ülke değilse, senin mutlu olman anlık şeylere kalır. Yani Finlandiya'da yaşıyorsan, ülkenin tamamının kafa güzel, Hollanda'da falan, toplumca güzel olabiliyorsun, İnsanı güzel, herkes güzelleşiyor ama ülkende çeşitli sorunlar varsa senin mutlu olman günlük şeylere kalır maalesef. Peki kişisel tatmin nasıl sağlanır? Bir çok alt sebebi var. 1- İyilik yaparak kişisel tatmin yaşayanlar var. Sahte iyilik yapanlar var. Veya kendisini öyle gösterenler. Fedakarlık yaparak, kendinden bir şeyler vererek tatmin olanlar var. Bağış yapanlar, başkalarına iyilik yapanlar. iş hayatında kişisel tatmini başkalarına eziyet ederek mobbing veya başkasının üstüne basarak yükselerek tatmin olanlar var. Bazı insanların kişisel tatmini çok iğrençtir. Kendisinin mutlu olmasına gerek yoktur. Başkası mutsuz olsun yeter. O çukurdan başkası çıkmasın, kendisi aynı kazanda sürünsün yeter. Bu da ruh hastalığına delalettir size söyleyeyim. Çok patron görürsünüz, geldiği yeri hazmedemez. Bir müdür vardır başınızda, geldiği yeri henüz hazmedememiştir. O yüzden size basarak tatmin olmaya çalışır. Ve parayla tatmin olma. Şimdi burada kapitalizmin getirisi olan alışveriş demiyorum sadece. Parasını hiç harcamayan manyak da var. Parayı görüyorsunuz işte falanca kişi öldü, evinden bilmem kaç milyon TL çıktı, bankada o kadar parası çıktı. Varlığını seviyor. Paranın varlığını seviyor. Ben bunu aslında hiç olmayan paranın tatmin sağlamasını da e, örnekleyerek göstereyim. Bir mini piyango biyeti aldığınız zaman ki artık öğrenmişsiniz herhalde çıkma ihtimali biraz düşük. Neyse. E, Mi Piyango aldığınız zaman onun çekiliş öncesi güzeldir. Çünkü çıkmayacağınız zaten bilirsiniz ama var olma ihtimali var ya o tatmindir. Nasıl hoşlandığın kız ya da erkeğe teklif etmeden hemen öncesi güzeldir ya e, reddedecektir ama olsun o teklif etme heyecanı güzeldir, evlilik teklifini bekleme heyecanı güzeldir. Bunlar psikolojik tatmindir, kişisel tatmindir. Dünyadaki çiftlerin e, genelinde bir araştırma yapılmış neye göre tatmin oluyorlar, parayla nasıl değişiyor? İlk başta paranın artışında yıllık gelir bu rakamlar gördüğünüz dolar bazında 5000 dolar civarında 10.000 dolara 20.000 dolara geçişte yüksek bir mutluluk artışı varken bir süre sonra para çok da ilişkileri desteklemiyor veya çözmüyor. Kişisel tatminde ödüle ne kadar yakınsak mutluluk o kadar artıyor. Ödüle hemen ulaşıldıktan sonraki süreç 15 dakika ile bir gün arasında boşluk hissi yaratıyor. Aslında bunu size çok daha hani Cinsellik üzerinden anlatayım daha kolay olsun. Cinsellikte boşanma yaşandıktan sonraki süreçte biliyorsunuz belli bir süre vücutta noradren noradrenin salgılanması için bir aptallaşma vardır. Aşık olduğunuzda da bu vardır. Noradrenin kanınızda olduğu için yemek, içmek, işte eğlenmek hiçbir şey gelmez içinizden. Sadece onun yanında mutlusunuzdur. Noradren bir tek onun yanında çözülür. Hatta adrenalin salgılanır terlersiniz, mutlu olursunuz. Şapşal bir mutluluk gelir üzerinize. Burada bizim başrolde noradrenalin varken diğer tarafta oksitosin var. Oksitosin aşk hormonu. Aşkla birlikte sizin yapamayacağınız saçmalıkları yapmanızı sağlıyor. Hatta bu Pepe Nilyoya gibi konuşmanız var ya çocuklaşmanız, onun sebebi de oksitosin beyindeki <gülüyor> IQ zehirlenmesini, IQ'nun düşmesini ve hatta gün içerisinde anlık dipoları sağlıyor. Telefonla aşk diye konuşurken bir anda arkadaşlar raporları işte bu sizsiniz. Oksitosin de bunun sorumlusu. İnsanların mutlu olmasını sağlayan bir başka şey feedback. Bir şey yaptığınız zaman, birisi size tepki gösteriyorsa ve alkış geliyorsa harika. Ama bizim asıl odaklanmamız gereken şey, ödülün büyüklüğü. Yani bir şeyde sayı, ödül, 10 iyi. Ama 1000 ise, sıfırları bolsa daha mutlu oluyoruz. Ve bir araştırma var, insanların kişisel tatminini aslında ne sağlıyor diyor. Kanada'da yapılan araştırmada şu görülüyor ki, testi çok uzun anlatmayacağım. İnsanlar elinde olanı korumaktan daha mutlu. Dolayısıyla mevcut telefonunuza uygulama satmak daha kolay. Bir şeyi aldıktan sonra size yeniden yeniden yeniden satılmasını garip bulmuyorsunuz. PlayStation alıyorsunuz 2000 liraya, 500 liraya oyun alabiliyorsunuz. Hiç garip gelmiyor. Şu an ekranda löhüm küpünü görüyorsunuz, 2011 yılı çalışması. Löhüm küpünde gördüğünüz şey serotonin, noradrenalin ve dopamininin bir arada salgılanma ihtimali. Ne kadar bu üçünü kana sokabilirseniz O kadar mutlu, heyecanlı, tatmin olan insanlar oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi eğer ki noradrenalin yüksek, serotonin yüksek ama dopamin yoksa utanç ve aşağılanma duygularını yaşayabiliyorsunuz. Ha, Bunun istisnası var. Bazı insanlarda kişisel bozukluklar vardır, ruh hastalıkları vardır. Mesela başkasının acısından da keyif alıp mutlu olabilir kişisel tatminde kendine acı vermekten. Ne bileyim mazoşist ilişkiler var kırbaçla beni Mehmet diye zevk alan adam var ya da kendini eziyet etmek yerine başkasının kötü durumuyla mutlu olan insanlar var işte bu insanlar ruh dengesi açısından sorun ama Löwheim küpü sağlıklı bir insanın şu an ekranda gördüğünüz üzere mutlu olmasını dengeliyor. Bir tablo haline getireyim daha rahat görün. Eğer ki mutlu olmanızı temel duygular açısından bakarsanız bu Serotonin düşük, işte dopamin düşük, noradrenalin düşükse mutlu değilsiniz. En az iki tanesinin yüksek olması gerekiyor. Üçü de yüksekse harika. Örneğin ilgi ve heyecanda birini ilk gördüğünüzdeki o muhteşemlikte hepsi kanda deli gibi yüksek. Noradrenalin sayesinde başka şeylere değil, ona odaklanıyorsunuz, dünyanız o oluyor. Çeşitli durumlarda şu an ekranda gördüğünüz gibi bazı hormonlar daha yüksek. Mesela kaygı ve ansiyete durumunda dopamin kanda düşüktür, vücutta Parasempatik ve sempatik sistemler var, bu sistemler bir şey olduğu zaman kalmanızı ya da kaçmanızı sağlıyor. İşte o kaygı anında kanda noradrenalin ve epinefrin çok yüksektir. Depresyonda hem dopamin hem serotonin düşer. Antidepresanda bunu baskılamaya çalışırız ki yanlıştır ama uzun süreli antidepresan kullanılır. 2 yıl, 3 yıl kullanlarına karşıyım. Aşktaysa Hepsinden kanda bolca var, ekranda gördüğünüz gibi dopaminde, serotoninde, oksitosinde. Kişisel tatmin dediğimiz konu aslında çok önemli çünkü ruh sağlığınızı o sağlıyor. Kişisel tatmini uzun süreye yayarsanız ve her güne çeşitli hedefler koyarsanız bir takvim üzerinden kişisel tatmin sağlıklı olur. Tek bir uyanım var kişisel tatmininizi başka bir insana bağlamayın çünkü o insan zardır. Bir gün atarsın bir gelir bir gün atarsın altı gelir ama üst üste her gün bir geliyorsa artık bir zahmet bir uyan be kardeşim. Ben Haluk Tatar size soruyorum sizin kişisel tatmininiz ne sağladı, en büyük kişisel tatmininiz neydi veya ne olursa mutlu olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.